96. Mektup Bu mektup Muhammed Şerife yazılmış olup ibadetleri ve iyi işleri vaktinde yapmayıp yarın yaparım sonra yaparım diyenlerin aldandıklarını ve Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna isamiyete yapışmak lazım geldiğini bildirmektedir. Ey kıymetli oğlum! Bugün her istediğini kolayca yapabilecek bir haldesin. Gençliğin, sıhhatin, gücün, kuvvetin, malın ve rahatlığın bir arada bulunduğu bir zamandasın. Saadeti ebediyeye kavuşturacak sebeplere yapışmayı, yarar işleri yapmayı ne için yarına bırakıyorsun? İnsan ömrünün en iyi zamanı olan gençlik günlerinde işlerin en iyisi ve faydalısı olan sahibin, yaratanın emirlerini yapmaya, ona ibadet etmeye çalışmalı, İslamiyetin yasak ettiği haramlardan, şüphelilerden sakınmalıdır. 5 vakit namazı cemaate kılmayı elden kaçırmamalıdır. Nisap miktarı ticaret malı olan Müslümanların bir sene sonra zekatı vermeleri emrolunmuştur. Bunların zekat vermesi muhakkak lazımdır. O halde zekatı seve seve ve hatta fakirlere yalvara yalvara vermelidir. Allahu Teala çok merhametli olduğu, kullarına çok acıdığı için 24 saat içinde ibadete yalnız 5 vakit ayırmış, ticaret eşyasından ve çayırda otlayan 4 ayaklı hayvanlardan tam veya yaklaşık olarak ancak 40'ta birini fakirlere vermeyi emri buyurmuştur. Birkaç şeyi haram edip çok şeyi mübah etmiş, izin vermiştir. O halde 24 saatte bir saat tutmayan bir zamanı Allahu Teala'nın emrini yapmak için ayırmamak ve zengin olup da malın kırkta birini Müslümanların fakirlerine vermemek ve sayılmayacak kadar çok olan mübahları bırakıp da haram ve şüpheli olana uzanmak ne büyük inat, ne derece insafsızlık olur. Gençliğin çağı, nefsin kaynadığı, şehvetin oynadığı, insan ve cin şeytanlarının saldırdığı bir zamandır. Böyle bir çağda yapılan az bir amele pek çok sevap verilir. İhtiyarlıkta dünya zevkleri azalıp, Güç kuvvet gidip arzulara kavuşmak imkanı ve ümitleri kalmadığı zamanda pişmanlıktan, ah etmekten başka bir şey olmaz. Çok kimselere bu pişmanlık zamanı da nasip olmaz. Bu pişmanlık da demektir ve yine büyük bir nimettir. Çokları bu günlere kavuşmaz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği sonsuz azaplar, çeşitli acılar elbette olacak, herkes cezasını bulacaktır. İnsan ve cin şeytanları bugün Allahu Teala'nın affını, merhametini ileri sürerek aldatmakta, ibadetleri yaptırmayıp günahlara sürüklemektedir. Halbuki iyi bilmeli ki bu dünya imtihan yeridir. Bunun için burada dostlarla düşmanları karıştırmışlar, hepsine merhamet etmişlerdir. Nitekim Araf suresi 155. ayetinde mealen, Merhametim her şeyi içine almıştır buyuruyor. Halbuki kıyamette düşmanları dostlarından ayıracaklardır. Nitekim Yasin Suresi'nde ey kafirler bugün dostlarından ayrılınız mehalindeki ayeti kerime bunu haber vermektedir. O gün yalnız dostlara merhamet olunacak, düşmanlara hiç acınmayacaktır. Onlar muhakkak melun olacaktır. Nitekim Araf Suresi'nde o gün merhametim yalnız benden korkarak kafir olmaktan ve günah işlemekten kaçınanlara, zekatını verenlere, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber'ime inananlara mahsustur mealindeki ayeti kerime böyle olduğunu göstermektedir. O halde o gün Allahu Teala'nın rahmeti evrara yani Müslümanlardan iyi huylu ve yarar işi olanlara mahsustur. Evet, Müslümanların zerre kadar imanı olanların hepsi sonunda, hatta çok zaman cehennemde kaldıktan sonra bile merhamete kavuşacaktır. Fakat rahmete kavuşabilmek için ölürken imanla gitmek şarttır. Halbuki günahları işlemekte kalp kararınca ve Allahu Teala'nın emirlerine ve haramlarına ehemmiyeti vermeyince son nefesinde iman nuru sönmeden nasıl geçebilir? Din büyükleri buyuruyor ki, Küçük günaha devam büyük günaha sebep olur. Büyük günaha devam da insanı kafir olmaya sürükler. Böyle olmaktan Allahu Teala'ya sığınırız. Farisi'nin dediği gibi, az söyledim, dikkat ettim kalbini kırmamaya. Bilirim üzülürsün, yoksa sözüm çok dursana Allahu Teala hepimizin beğendiği işleri yapmaya kavuştursun. Sevgili Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın ve onun kıymeti Ali ve ashabının hürmeti için duamızı kabul buyursun. Bu mektubu size getiren Mevlana İshak, bu fakirin tanıdıklarından ve muhlislerindendir. Eskiden beri komşuluk hakkı vardır. Yardım isterse esirgemeyiniz inşallah. Yazı ve inşa kabiliyeti iyidir. 97. Mektup Bu mektup Şeyh Derviş'e yazılmıştır ibadet etmemize emrolunması, yakin elde etmemiz için olduğu bildirilmektedir. Hak Teala, peygamberlerin en üstünü sallallahu aleyhi ve sellem hatırı için bir işe yaramayan bizlere imanın hakikatini bildirsin. İnsanların yaratılmasına sebep emrolunan ibadetleri yapmaktır. İbadetleri yapmak da imanın hakikati olan yakini elde etmek içindir. İcra Suresi son ayetine Meali-i Şerifinde Belki yakin elde etmek için Rabbine ibadet et demektir. Çünkü hatta kelimesi y kadar demek olduğu gibi, sebep olmak gibi yani için manasını da bildirir. Sanki ibadet yapmadan önce olan bu iman, imanın kendisi değil görünüşüdür. Ayet-i yakin elde etmek için yani imanın kendisini elde etmek için buyuruluyor. Sure-i Nisa 135. ayetinde mealen Ey iman edenler! İman ediniz buyuruldu. Bunun manası, ey iman suretini edinenler, ibadet yaparak imanın kendisine kavuşunuzdur. Vilayet yani veli olmak, fena ve beka denilen iki nimete kavuşmak demektir. Fena ve bekaya kavuşmak, bu yakini ele geçirmek içindir. Yoksa fenafillah ve bekabillah diyerek Allahu u Teala ile birleşmek, hulul gibi şeyler anlamak ilahat ve zındıklıktır. İbn-i Abidin 3. cildinde buyuruyor ki, Müslüman olmadığı kafir olduğu halde Müslüman olduğunu söyleyenlere münafık, zındık, dehri ve mülhit denir. Ara sıra namaz kılar, oruç tutar, bazen haccada gidenlere olur. Münafık başka dindedir. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu söylemez. Dehri, Allahu Teala'nın var olduğunu da söylemez. Mülhit her ikisine inanır ve inandığını söyler fakat küfre kaymıştır. İslamiyetten ayrılmıştır. itikadı bozuktur. Kendini tam Müslüman sanır. Kendisi gibi olmayanlara kâfir der. Zındık Allahu Teala'ya, İslamiyet'e, helale ve harama inanmaz. Hiç dini yoktur. Muhammed Aleyhisselam'a inandığını söyler. Bunlardan sapık fikirlerini Müslümanlık olarak tanıtmaya çalışanları çok tehlikelidir. Mürtet İslam'dan ayrılan kimsedir. Kâfir olduğunu saklamaz. Evet. Tasavvuf yolunda ilerlerken Allahu Teala'ya olan fazla aşk, sevgi sebebiyle sarhoşluk gibi bazı haller hasıl olur. Bu vakit bazı bilgiler yanlış anlaşılır. Böyle halleri geçmek, atamak lazımdır. Böyle anlayışlar için tv istiğfar etmek lazımdır. Tasavvuf büyüklerinden İbrahim bin Şeybani, Kıddise sırruhu buyuruyor ki, Fena ve beka bilgileri Allahu Teala'nın bir olduğuna hali inananlarda ve ibadetlerini doğru yapanlarda bulunur. Başkalarının fena ve beka olarak söyledikleri hep yalandır ve zındıktıktır. Bu sözü tam yerindedir ve kendisinin doğru yolda bulunduğunun göstermektedir. Fena fillah demek Allahu Teala'nın razı olduğu, beğendiği şeylerde fani olmak demektir. Yani hep onun sevdiklerini sevmek, onun sevdiklerini kendine sevgili olmaktır. Seyri İllallah ve Seyri Fillah gibi sözler de böyledir. 98. Mektup Bu mektup Şeyh Zekeriya'nın oğlu Abdülkadir'e yazılmıştır. İnsanlara karşı sert olmayı değil, yumuşak davranmayı, çeşitli hadisi şerifleri göstererek bildirmektedir allah Teala hepimizi tam orta yolda bulundursun. Vaaz etmekte, nasihat etmekte ve Allah'ın kullarına Müslümanlığı öğretmekten gözetilmesi lazım gelen şeyleri bildiren birkaç hadisi şerif yazıyorum. hak Teala bunlara uygun davranmamızı nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, allah Teala refiktir, yumuşaklığı sever, sertik edenlere vermediği şeyleri ve başka hiçbir şeye vermediğini yumuşak davrananlara ihsan eder. Yine Müslim'de bildiriliyor ki Ayşe radiyallahu anh'a yumuşak davran, sertlikten ve çirkin şeylerden sakın, yumuşaktık insanı süsler, çirkinliği giderir buyurdu. Müslim'deki hadisi şerifte yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur buyuruldu. Buhari'deki hadisi şerifte içinizde en sevdiğim kimse huyu güzel olanınızdır buyurdu. Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifte Kendisine yumuşaklık verilen Müslüman kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir buyurdu. Yine Tirmizi'de, Haya imandandır, imanı olan cennettedir, fuş kötülüktür, kötülükler cehennemdedir buyurdu. Cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum dikkat ediniz. Bu kimse insanlara kolaylık yumuşaklık gösteren mümindir. Buhari'deki bir hadisi şerifte, Kızdığı zaman istediğini yapabilecek Müslüman bir kimse kızmazsa Allahu Teala kıyamet günü onu herkesin arasında çağırır, cennette istediğin yere git der buyuruldu. Bu kitaplarda yazılı olan hadisi şerifte bir kimse Resulullah'a nasihat istedikçe kızma, sinirlenme buyurdu. Birkaç kere sorduktan sonra hepsine de kızma, sinirlenme buyurdu. Tirmizide geçen bir hadisi şerifte cennete gidecek olanlara haber veriyorum dinleyiniz. Zayıftırlar, güçleri yetmez. Bir şey yapmak için yemin ederlerse Allahu Teala bu Müslümanların yeminlerini muhakkak yerine getirir. Cehenneme gidecek olanları bildiriyorum, dinleyiniz. Sertik gösterirler, acele ederler, kendilerini üstün görürler buyurdu. Bir kimse ayaktayken kızarsa otursun. Oturmakta geçmezse yatsın. Başka bir hadisi şerifte, bir kimse dilini tutarsa Allahu Teala onun utanacak şeylerini örter azabını tutarsa kıyamet günü Allahu Teala azabını ondan çeker. Bir kimse Allahu Teala'ya yalvarırsa kabul eder. Başka bir hadisi şerifte bir kimse insanların kızacakları şeylerde Allah rızasını ararsa Allahu Teala onu insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse Allahu Teala'nın kızacağı şeyde insanların rızasını ararsa Allahu Teala onun işini insanlara bırakır dedi. Allah-u Teala bizi ve sizi hep doğru söyleyenin haber verdiği bu hadisi şeriflere uymakla şereflendirsin. Dünya hayatı çok kısadır. Ahiretin azapları pek acı ve sonsuzdur. İleri gören akıl sahiplerinin hazırlıklı olması lazımdır. Dünyanın güzelliğine ve tadına aldanmamalıdır. İnsanın şerefi ve kıymeti dünyalıkla ölçülseydi, dünyalığı çok olan kafirlerin herkesten daha kıymetli ve daha üstün olmaları lazım gelirdi. Dünyanın görünüşünü aldanmak akılsızlıktır, ahmaklıktır. Birçok günlük zamanı büyük nimet bilerek Allahu Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaya çalışmalıdır. Allahu Teala'nın kullarına ihsan, iyilik etmelidir. Kıyamette azaplardan kurtulmak için iki büyük temel vardır. Birisi Allahu Teala'nın emirlerine kıymet vermek, saygı göstermektir. İkincisi Allahu Teala'nın kullarına, yarattıklarına şefkat, iyilik etmektir. Hep doğru söyleyici sallallahu aleyhi ve sellem her ne söylediyse hepsi doğrudur. Şaka, eğlence, sayıklama sözler değildir. Tavşan gibi gözü açık uyku ne kadar sürecek? Bu uykunun sonu rezil-i olmak ve eli boş mahrum kalmaktır. Mü'min suresinin 115. ayetinde mealen ''Sizi abes olarak, oyuncak olarak mı yarattım sanıyorsunuz? Bize dönmeyecek misiniz? Gençsiniz, içiniz kaynıyor.'' Dünya nimetleri içindesiniz. Herkese sözünüz geçiyor. Her istediğinizi yapabiliyorsunuz. Fakat size acıdığım için, iyilik etmek istediğim için bunları yazdım. Elimden bir şey kaçmış değildir. Tevbe edilecek, Allahu Teala'ya yalvaracak zamandır. Haberleşmemiz lazımdır. Farisi'nin dediği gibi. Eğer içeride kimse varsa bir söz de yetişir. 99. mektup Bu mektup Molla Hasani Kişmeri'ye yazılmıştır. Allahu Teala'yı hiçbir an unutmamak nasıl olacağını, insanın kendisini bilmediği uyku zamanlarında da onun unutulmayacağını bildirmektedir. Kıymetli mektubunuzu okumaktan şereflendik. Bu büyük yolun büyüklerinden bazıları Allahu Teala'ya her an agah olduklarını ve uyku zamanında da her an onu hatırladıklarını haber vermişlerdir. Bunun nasıl olacağını soruyorsunuz. Kıymetli efendim, bunu anlatabilmek için önce birkaç şeyi bildirmek lazımdır. Kısaca yazıyorum. İnsanın ruhu bu gördüğünüz cese tebirleşmeden önce terakki edemez, ilerleyemezdi. Kendisine mahsus makamda derecede bağlı ve mahpus gibiydi. Fakat bu cesede indikten sonra yükselebilmek hassası ve kuvveti ona verilmişti. Bu hassası onu meleklerden üstün ve şerefli yapmıştı. Allah-u lütfederek, ihsan ederek ruhu bu hissiz, hareketsiz olan, hiçbir şeye yaramayan karanlık cesette birleştirdi. Ruh ışığını karanlık cesette birleştiren, madde olmayan, zamanlı, mekanlı olmayan ruhu maddeden yapılan cesette bir arada bulunduran allah Teala çok büyüktür. Bütün büyüklük, üstünlük yalnız ona mahsustur. Onda hiçbir kusur olmaz. Bu sözün manasını iyi kavramak lazımdır. Ruhla ceset her bakımdan birbirinin aksi zıddı olduğundan bunların bir arada kalabilmesi için Allahu Teala ruhu nefse aşık etti. Bu sevgi bunların bir arada kalmasına sebep oldu. Kur'an-ı Kerim bu hali bize haber veriyor. Vettin suresinin bir ayetinde mealen biz insanın ruhunu güzel bir surette yaratıp sonra en aşağı dereceye indirdik buyuruyor. Ruhun bu dereceyi düşürülmesi ve bu aşka tutulması kötülenmeye benzeyen bir övünmedir. İşte ruh, nefse karşı olan bu aşkı sevgisi sebebiyle kendisini nefsin alemine attı ve nefse tabi esir oldu. Hata kendinden geçti, kendisini unuttu. Nefsi emmare halini aldı. Sanki nefsi emmare oldu. Ruh, her şeyden daha latif, Maddenin en hafife olan hidrojen gazından hatta bir elektrondan daha hafif olduğundan madde bile olmadığından her birleşirse onun haline, şekline ve rengine girer. Kendini unuttuğu için evvela kendi aleminde derecesindeyken Allahu u olan bilgisini de unuttu. Cahil ve gafil oldu. Nefis gibi cehalet karanlığıyla karardı. Allah-u çok merhametli olduğu için, çok acıdığı için peygamberler gönderip bu büyükler vasıtasıyla ruhu kendine çağırdı ve maşukunu, sevgilisi olan nefse uymamasını, nefsi dinlememesini ona emretti. Ruh bu emri dinleyip nefse uymaz ondan yüz çevirirse felaketten kurtulur. Yok eğer başını kaldırmaz, nefisle beraber kalmak, bu dünyadan ayrılmamak isterse yolunu şaşırır, saadetten uzaklaşır. Bu sözümüzden ruhun nefisle birleşmiş olduğunu, hata kendisini unutup nefs halini almış olduğu anlaşıldı. İşte ruh bu halde kaldıkça nefsin gafleti, cahilliği, ruhun da gafleti, cehaleti olur. Yok eğer ruh nefisten yüz çevirir, ondan soğur, onun yerine Allahu Teala'yı severse ve kendi gibi bir mahluku sevmekten kurtulup sonsuz var olan hakiki bakiye aşık olup bu da kendinden geçerse Zahirin yani nefsin gafleti cehaleti batına yani ruha sirayet etmez. O Allahu Teala'yı bir an unutmaz. Nefsin gafleti ona nasıl tesir etsin? O nefisten tamamen ayrılmıştır. Zahirden batından hiçbir şey geçmemiştir. İşte bu vakit zahir gafletteyken batın agahtadır, uyanıktır. Her an Rabbi'yledir. Mesela badem yağı, badem çekirdeğinde bulunduğu müddetçe ikisi de aynı bir şey gibidir. Ya posadan ayrılınca her ikisinin hassaları başkadır ve bir bakımdan ayrı iki şey olurlar. İşte bu hale yükselmiş olan bir mesut, bir bahtiyar kimseyi bazen tekrar bu aleme indirirler. Allahu u Teala'ya arif ve alim olduğu halde bu aleme döndürülüp onun mübarek, şerefli varlığı vasıtasıyla Âlemi nefislerin karanlığından, cehaletinden kurtarırlar. Böyle mübarek bir kimse insanların arasında bulunur. Görünüşte herkes gibidir fakat ruhu hiçbir şeye bağlı değildir. Allahu Teala'ya olan bilgisi ve sevgisi ileridedir. İstemediği halde onu bu âleme döndürmüşlerdir. Böyle bir müntehi, hakikate erişen biri görünüşte başkaları gibi Allahu Teala'yı unutmuş, mahlukların sevgisine tutulmuş sanılır. Halbuki hakikatte kendisi bunlara hiç benzememektedir. Bir şeyin sevgisine tutulmakla ondan soğuyup yüz çevirmek arasında çok fark vardır. Şunu da bildirin ki böyle bir müntehinin mahluklara olan alakası ve sevgisi kendi ihtiyarında elinde değildir. Dünyaya rağbet etmez. Hatta Allahu Teala bu alakayı istemekte ve beğenmektedir. Başkalarının alakası sevgisi ise kendilerindendir. Dünyaya sarılırlar. Allah-u Teala bu alakalarından razı değildir, beğenmez. Başka bir fark da başkaları bu aleme yüz çevirip Allahu Teala'yı tanımaya ve sevmeye kavuşabilir. Mütehinin halktan yüz çevirmesine ise imkan yoktur. Onun halkla olması vazifesidir. Ancak vazifesi biterse o zaman onu bu geçici dünyadan ebedi sonsuz aleme naklederler. Hakiki makamına kavuşur. Bütün tasavvuf büyükleri davet makamını, irşat derecesini başka başka anlatmıştır. Çokları halk arasında haklı olmaktır dedi. Sözlerin başkalaşması, söz sahibinin halleri, dereceleri başka başka olduğu içindir. Herkes kendi makamına göre söylemiştir. Her şeyin doğrusunu mutlak allah Teala bilir. Cüneyd-i Bağdadi'nin kuddise sirruhu, nihayete varmak, başlangıca dönmekleri buyurması... İşte yukarıda bildirdiğimiz davet makamına uygun bir tariftir. Çünkü başlangıçta hep mahlukat görülmekte ve sevilmektedir. Nitekim iki gözüm uyur fakat kalbim uyumaz. Hadis-i şerifi kendilerinin Allah-u Teala'ya olan daimi bağlılık ve uyanıklığını bildirmiyor mu? Belki kendi hallerine ve ümmetlerinin hallerine uyanık olup gafil olmadığını haber vermektedir. Bunun içindir ki Peygamberimizin uyuması abdestini bozmasıydı. Peygamber ümmetini korumakta bir sürünün çobanı gibi olduğu için ümmetin bir an unutulması peygamberlik makamına uygun olmaz. Bunun gibi Allahu u Teala ile öyle vakitlerim oluyor ki, o zamanlarda aramıza hiçbir üstün melek ve peygamber giremez hadisi şerifinde her zaman değil, bazandır. Bu zamanlarda da mahluklardan yüz çevirip ayrılmasını icabetmez. etmez. Çünkü Allahu Teala ona tecelli etmekte, görünmektedir. Yoksa o, mağlukları unutup tecellileri aramakta değildir. Maşukun aşıka cilvesi gibi olup, aşık maşukunun peşinde değildir. Farisi'nin dediği gibi. Suret aynasında sefer hareket olmaz. Çünkü onda nurani olmayan suret olmaz. Hulasa, mağluklara dönülünce önce kalkmış olan perdeler geri gelmez. Arada perde olmadığı halde, onu maluklar arasına salıp malukların kurtulmasına, uyandırılmasına sebep ve vasıta kılarlar. Böyle bir kimse böyle bir padişaha çok yakın olan bir devlet adamın gibidir. Bununla beraber kendisine milletin işlerini görmek, dertlerini çözmek vazifesi verilmiştir. Sonra gelip geri dönmüş olanlarla henüz başlangıcında olanlar arasındaki farklardan biri de budur. Çünkü başta olanlar perdelerin arkasındadır. Geri dönmüş olanlardan sağ perdeler kalkmıştır. Allahu Teala size ve doğru yolda olanlara selamet versin. Yüzüncü mektup Bu mektup yine Molla Hasan Eykeşmeğeri'ye yazılmıştır. Şey Abdülkebir'i yemeğinin Allahu Teala gaybi bilmez sözüne cevap verilmektedir. Okşayıcı kıymetli mektubunuzu okumakta şereflendik. İhsan ederek yazdıklarınızı anladık. Şey, Abdülkebiri yemini Hak Teala gaybı bilmez demiş. Bunu soruyorsunuz. Reşahat kitabında Muhammed Ruhi okunurken Abdülkebirin bu sözü de görülmektedir. Efendim, bu fakir bu gibi sözleri dinlemeye dayanamıyor. Elimde olmayarak Faruki damarın kabarıyor. Bunlardan İslamiyete uygun bilgiler çıkarmaya vakit bırakmıyor. Böyle sözleri söyleyen kimse ister şeyh Kebiri yemini olsun... İster şey ekberi Sami olsun, hiçbirini duymak istemiyorum. Bize Muhammed-i Arabi'nin buyurduğu sözler lazımdır. Bize Nas'ı lazımdır. Fuz yani Füsus kitabı lazım değildir. fütûhat ı Medinli'ye varken fütûhat ı Mekki'ye kitabına bakmayız. hak Kur'an-ı Kerim'de gaybı bildiğini söyleyerek kendini övüyor. Âlimül gayb olduğunu bildiriyor. Hak Teala'ya gaybı bilmez demek çok çirkin, pek iğrenç bir sözdür. Doğrusu Hak Teala'ya inanmamaktır. Gayb kelimesi başka şeyi de göstermektedir demek insanı bu alçaklıktan kurtaramaz. Ağızlarından çıkan sözün büyüklüğünü kulakları duymuyor. İslamiyete uymayan böyle sözlerle ne demek istediklerini keşke bilseydim. Hallaca Mansur, Enel Hak dediyse, Beyazıdı Bestami, Subhani dediyse, Suçlu olmaktan kurtulabiliyorlar. Kendilerini hal kapladığı zaman şuurları, akılları örtülmüşken söylemişlerdir. Fakat bunların sözleri hal bildirmiyor. Bu ilim bilgi anlatıyor. Bu kelimenin tevil edilmesini istemiştim demeleri onları suçlu olmaktan kurtarmaz. Böyle kelimelerin tevhili makbul değildir. Çünkü yalnız sekir halinde söylenmiş olan uygunsuz sözlerden başka bir şey anlamaya çalışılır. Aklı başında olan kimsenin sözünden başka bir şey anlamaya çalışılmaz. Böyle sözler söyleyen kimse eğer melamet yolunu tutarak kendini herkesin gözünden görmüş istemişse bu da çok çirkin ve utanılacak bir şey olur. İnsanları kendinden soğutmak, yanından kaçmak için yapılacak çok şey vardır. Bunları bırakıp da kafir olmaya yaklaşmaya ne vardır? Bu sözün ne demek olabileceğini soruyorsunuz. Her suale cevap vermek lazım olduğundan, burada birkaç şey bildireceğim. Gayb'ı ancak Allahu Teala bilir. Gayb, yok demek olursa yok olan şeyler bilinmez demişlerdir. Gayb, her bakımdan yok demek olunca onu bilmek düşünülmez. Eğer bilineceğini düşünürsek, her bakımdan yok olmaktan ve hiçbir şey olmamaktan kurtulmuş olur. Bunun gibi Hak Teala kendi şerikini, ortağını, bilicileri denilmez. Çünkü Allahu Teala'nın şeriki hiç yoktur. Böyle bir şey hiçbir surette olamaz. Evet, gayf kelimesinin ve şeri kelimesinin bildirdikleri şeyler düşünülebilir. Fakat biz bu şeylerin kendilerini söylüyoruz. Bu kelimelerin ne bildirdiklerini söylemiyoruz. Var olmayacak şeylerin hepsi de böyledir. Bunların neler oldukları düşünülebilir. Fakat var olmaları düşünülemez. Çünkü varlıkları bilinirse bunlara var olmayacak denilmez. Hiç olmazsa zihinde var olmaları lazım gelir. Mevlana Muhammed Ruhi'nin yukarıdaki sözden anladığını beğenmemekte haklısınız. Yalnız bir varlık olan o mertebede ilmin bağlılığı yoktur demek ilim yok demektir. Yalnız gaybin ilmi yoktur demek değersizdir. Mevlana'nın o sözden anladığının doğru olmadığını şu da gösteriyor ki, o ehadiyeti mücerrete mertebesinde ilmin bağlantı yoksa da Hak-ı Teala'nın âlim olması değişmez. Çünkü o mertebede kendisi alimdir. İlim sıfatıyla alim olmaz. Çünkü o mertebede ilim sıfatı yoktur. Sıfatların inanmayan kimselerde Allahu Teala'nın alim olduğunu bildirmektedir. İlim sıfatlarının var olduğuna inanmadıkları halde bu sıfatlarda olan bilmenin zatta bulunduğunu bildirmektedirler. Yukarıdaki sözden sizin anladığınıza gelince gayb kelimesinden zati ilahi anlıyorsunuz. Bu gayba hiçbir ilim Hatta vacip taala'nın ilmi de değiştirmez diyorsunuz. Anlaşılacak şeyler için de doğruya en yakın olanı sizin bu anlayışınızdır. Bununla beraber vacip taala'nın ilmi kendi zatını bilmez demek bu fakire ağır geliyor. Bilmeyeceğini göstermek için ilmin bilinecek şeyi kavraması lazımdır. Zat-ı Teâlâ ise ihata edilmez, kavranılmaz. Bunun için de bilinemez diyorsunuz. Bu sözünüz... İlmi husulü için doğrudur Çünkü ilmi husu ile bilmekte bilinen şeyin sureti ilmi kuvvetinde hasıl olmaktadır fakat ilmi huzuru ile bilmekte suretin ilmi hasıl olması hiç lazım değildir Allahu Teâlâ'nın ilim sıfatı ilmi huzuridir Bundan dolayı ilmi ilahi zuhur yoluyla zatı ı yiy bilir. her şeyin doğrusunu ancak Allahu Teala bilir Allah-u Teala'dan sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve onun temiz haline salat ve selamet ve bereket dileriz. Evveliniz ve sonunuz selamette olsun.